Avzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kitabul iman 17. Bab yüce Allah'ım işte bu sizin yapa geldiğiniz iyi amellerin sayesinde mirasçı kalındığınız cennettir Zuhru suresi 72. ayet küçük fark ile Araf suresi 43. ayet kavlinden dolayı iman ancak ameldir diyen kimse babı ve ilim ehlinden bir cemaat Yüce Allah'ın şu işte Rabbine and olsun ki onlara topuna yapmakta oldukları şeylerden elbette soracağız. El-Hicr suresi 92 ve 93. ayetler Kavli hakkında sorulacak şey La ilahe illallah'tır dediler. Ve bir de artık çalışanlar da bunun gibi bir murat için çalışmalıdır. Es saffat suresi 61. ayette buyurulduğu için iman kalbin lisan ve azaların amelidir bize i̇bn Şihab Said İbn-i o da Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan hadis etti şöyle demiştir <gülüyor> Resulullah'a amelin hangisi eftaldır diye soruldu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a Resulüne iman etmektir buyurdu Ondan sonra hangisi diye soruldu Allah yolunda cihattır buyurdu Ondan sonra hangisi denildi Makbul olmuş hacdır cevabını verdi 18. Bab İslam hakikat üzere olmadığı zaman Sırf inkiyat için Yahut öldürülmekten korkmaktan Dolayı olduğu zaman muhtevir olmaz Çünkü yüce Allah Bedeviler iman ettik dediler De ki siz henüz iman etmediniz. Velakin henüz iman kalpleriniz içerisine girmemiş olduğu halde İslam'a girdik deyin. El-Hucurat Suresi 14. Ayetti ki buyurdu. İslam hakikat üzere olursa böylesi de zikri celil olan Allah'ın şu hak din Allah imdinde İslam'dır. Ali İmran Suresi 19. ayet kavlinin gereği üzere olmuştur. Zuhri şöyle dedi. Bana Amr İbni Saad'dan babası Said İbni Vakkas radıyallahu anh'tan haber verdi ki, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir takım insanlara dünyalık veriyordu. Bu saatte da orada oturuyordu. Derken Resulullah içlerinden en ziyade beğendiğim birini bıraktı. Bunun üzerine, ya Resulullah fulanın için bıraktım. Vallahi onu bir mümin biliyorum dedi. Öyle deme, Müslim de buyurdu. Bir müttez sustum nihayet. O adam hakkındaki bilgim bana galibe etti de dayanamadım. Yine sözünü tekrar ederek. Yine sözümü tekrar ederek "Fulanımın niçin mahrum bıraktım. Vallahi ben onu mümin biliyordum." dedim. Yine öyle deme, Müslim de buyurdu. Ben yine sustum lakin o zat hakkındaki bilgim bana galibe etti. Sözümü tekrar ettim. Resulullah yine o sözü tekrar ettikten sonra Ey Saad! Bir adama Allah onu yüzü koyun ateşe atmasın diye başkasını daha ziyade sevdiğim halde ihsanda bulunduğum olur buyurdu. Bu hadis Zuhri'den Yunus, Salih İbn Kaysan, Ma'mer İbn Raşid ve Zuhri'nin erkek kardeşinin oğlu Muhammed İbn Abdullah da rivayet etti. 19- Bab, selam vermek İslam'dandır Ammar İbni Yasir şöyle dedi Üç şeyi her kim bir araya getirirse imanı tam toplamış olur Nefsine karşı olsa da insaf, insafı elden bırakmamak Herkese selam vermek fakir iken de infak eylemek Abdullah İbni Amr radiyallahu anh şöyle demiştir bir kimse Resulullah'a İslam'ın en hayırlısı hangisidir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek yedirmen tanıdığına ve tanımadığına selam vermendir buyurdu. 20. Hayat yoldaşına mankörlük etmek bir nevi küfürdür ve kafirliğin berisinde kafirlik vardır babı. Bu konuda Ebu Said Hudri'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden Riva edilmiş hadis vardır. İbni Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana cehennem gösterildi. Bir de gördüm ki cehennemin ahalesinin çoğu kadınlardır. Onlar küfrederler buyurdu. Bunun üzerine Allah'a mı küfrederler diye soruldu. Peygamber onlar kocalarına karşı küfrana derler. İyileğe karşı küfrana derler. Birisine bütün zaman ihsan etsen de sonra senden hoşuna gitmeyen bir şey görse ben senden hiçbir hayır görmedim der. 21. Masiyetler cahiliyet işin evindendir babı. Allah'a ortak koşmak üstesna bu cahiliyet işlerinin sahipleri bunlar işlemeleri sebebiyle kafir sayılmazlar. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu e, demek ki sen işinde henüz cahiliyet ahlakı bulunan bir kimsesin buyurdu. Yüce Allah da şüphesiz ki Allah kendisine ortak tanınmasını mağfiret etmez. Ondan başkasını dileyeceği kimseler için mağfiret eyler. Buyurdu Nisa Suresi 48 ve 116. ayetler. Bize şube Vasıl el-Ahdep'ten o da el-Marur İbn-i Süveyd'den etti. O şöyle demiştir. Ben Rebeze köyünde Ebu e kavuştum. Toplamı bir hullelik yani bir rida ile bir izardan ibaret, bir takımlık kumaşın yarısı kendisinin yarısı kölesinin sırtında bulunuyordu. Ben ke kendisine böyle birer yarı parçanın her ikisinin sırtında ayrı ayrı bulunmasının sebebini sordum. Bunun üzerine Ebu Zer radıyallahu anh şöyle anlattı. Ben bir kere bir adamla söğüştüm de, onun anasından dolayı ayıpladımdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana ya Ebazer. Onu sen anasından dolayı mı ayıplıyorsun? Demek ki sen içinde henüz cahiliyet ahlakı bulunan bir kimsesin. Hizmetçileriniz sizin öyle kardeşlerinizdir ki, Allah onları sizin elleriniz altına emanet etmiştir. Her kimin eli altında kardeşi bulunursa, onu yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin. Onlara güçleri yetmeyecek zahmetli iş yüklemeyiniz. Şayet yüklerseniz onlara yardım ediniz buyurdu. 22. Bab Eğer müminlerden iki zümre birbiriyle dövüşürlerse aralarını barıştırın. Hucura Suresi 9. Ayet Yüce Allah bu dövüşen kimselere müminler ismini verdi. Bize Eyyub es ile Yunus İbni Abid Hasan Elbasri'den o da Ahnef İbni Kays'tan tahsis etti. Şöyle demiştir. Şu adama Buhari'nin fitendeki rivayetindeki peygamberin amca oğlu Ali'ye yardıma gidiyorum. Ebu Bekir'e beni karşıladı ve nereye gidiyorsun diye sordu. Şu adama yardım etmek istiyorum dedim. Ebu Bekir bana geri dön. Çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. İki Müslüman kılıçlarıyla karşılaştıkları zaman öldüren de ölen de cehennemde derip buyuruyordu. Ya Resulullah öldürülen böyle ya ölene ne oluyor diye sordum. Ölen de arkadaşına arkadaşını öldürmeye hırslı idi de ondan buyurdu. 23. Bab Zulmün bazısı daha hafiftir. Bize Ebu Veled Tahdis edip şöyle dedi Bize şube tahdis etti Buhari der ki Ve bana Bişim İbni Halid Tahdis edip şöyle dedi Bize Muhammed İbni Cafer O da şubeden O da Süleyman İbni Mihran'dan O da İbrahim İbni Yezid'den Tahdis etti Abdullah İbni Mesud anh Şöyle demiştir İman edip de imanlarınıza zulüm karıştırmayanlar işte emin olmak ancak onların hakkıdır. Doğru yola giden de onlardır. Enam suresi 82. ayeti indiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabileri hangimiz nefsine zulmet etmemiştir dediler. Bunun üzerine Allah'a ortak edilmek şüphesiz büyük bir zulümdür. Lokman suresi 13. ayet mazil oldu. 24. Münafıkın alameti babı bize Nafi ibni Ebi Amr, Ebu Suheyl babası Malik ibni Ebi Amr'dan o da Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan tahsis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kın alameti üçtür. Söz söylerken yalan söyler, vadettiği vakit sözünde durmaz, kendisine bir şey emniyet edildiği zaman hıyanet eder buyurdu. Bize Sufyan Es-Servi Ameş'ten, o da Abdullah İbni Murre'den, o da Mesruk'ten, o da Abdullah İbni Amr radıyallahu anh'tan tahsis etti ki. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dört şey her kimde bulunursa halis münafık olur. Her kimde bunların bir parçası bulunursa ona bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy kalmış olur. Bunlar şunlardır. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman hiyanet etmek, söz söylerken yalan söylemek, ahdettiğinde ahdini tutmamak, husumet zamanında haktan ayrılmaktır. Şu ibn i İbn-i da bu hadisi Süleyman el-Ameş'ten rivayet etmekte Sufyan es-Servi'ye mutabahat etti. 25. Bab Kadir gecesini taatle geçirmek imandandır. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her kim ki imanından dolayı ve eclin yalnız Allah'tan umarak Kadir gecesini taatle geçirirse onun lehine geçmiş günahları mağfiret olunur buyurdu. 26. Bab Cihad imandandır. Bize Ebu Zer radiyallahu Ebu, Ebu Zura ibn Amr ibn-i Cerir tahtis edip şöyle dedi. Ben Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan işittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah kendi yolunda cihada çıkan kimseye onu evinden çıkaran şey yalnız bana iman ve elçilerimi tasdik ise nail olduğu ecir ve ganimette Salim'in yurduna geri getireyim yahut cennete girdireyim diye tekeffül etmiştir. Ümmetime meşakkat verecek olmasaydım hiçbir cihat müfrezesinin arkasından geri kalmazdım. Yemin olsun ki Allah yolunda öldürülüp, diriltilmemi, ondan sonra öldürülüp, geriltilmemi, ondan sonra öldürülmemi ne kadar isterdim? 27. Bab Ramazan gecelerini nafile ibadet ile geçirmek babı, geçirmek imandandır babı. Bana Malik İbni Şihab, o da Humeyd İbni Rahman'dan, o da Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan tahdis etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Ramazan'da imanı sebebiyle ve elini yalnız Allah'tan umarak nafile ibadetle uğraşırsa kendisi vehiyle geçmiş günahları mağfiret olunur. 28. bab. Mükafatını yalnız Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutmak imandandır. Ebu Hüreyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim Ramazan orucunu imanın sebebiyle mükafatını yalnız Allah'tan umarak tutarsa kendi lehine geçmiş günahları mağfiret olunur. 29. İslam dini kolaylıktır ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a en sevgili olan din müsaadekarlıktır semahat ve kolaylık üzerine kurulmuş olan hanif İslam dinimidir sözü babı bize Ömer İbni Ali Man İbni Muhammed El Gıffari'den o da Said İbni Ebi Said El Makburi'den o da Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan tahsis etti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur şüphesiz ki bu din kolaylıktır Hiçbir kimse yoktur ki bu din hususunda amellerim eksiksiz olsun diye kendisini zorlasın da din ona galebe etmesin ve erinip bütün, bütün amelden kesilmesin. Öyle olunca ortalama gidin. Eğer en kamili yapmazsanız ona yaklaşın. Az da olsa da az olsa da devamlı amel ve ibadetten dolayı sevinin. Sabah ve akşam gecenin bir yüzünde ibadette tevfik vermesi için Allah'tan yardım isteyin. 30. bab, namaz imandandır. Ve Yüce Allah, imanımızı zayi edecek değildir. Ve Yüce Allah, Allah imanımızı zayi edecek değildir. El-Bakara Söylesi 143. ayet kavliyle Beytül Mahdis'e doğru kıldığınız namazlarınızı Zayi edecek değildir manasını kasteder. Bize Amr İbni Halit tahtis edip şöyle dedi. Bize Zübeyir İbni Muaviye tahtis edip şöyle dedi. Bize Ebu İshak Es-Sabi Bera İbni Azib radıyallahu anh'dan şöyle tahtis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye ilk geldiğinde ensardan olan dedeleri yahut diğer lafza göre dayıları yurduna misafir oldu. Ve 16 yahut 17 ay Beytül Maksis'e doğru namaz kıldı. Halbuki kıblesinin Beytül Haram'a doğru olmasını arzu ederdi. Kıbleye yönelerek ilk kıldığı namaz ikindi namazı olmuştur. Bir cemaat de onunla birlikte kıldılar. Sonra da birlikte namaz kılanlardan biri namazdan çıktı. Mescidin birinde bulunan bir cemaat de namazdalar iken yolu uğradı onlara. Resulullah ile birlikte Mekke'ye doğru namaz kıldığımı Allah için namaz kıldığımı Allah için şahadet ederim deyince namazlarını bozmadan oldukları gibi beyte döndüler. Resulullah Beytül Makdis'e doğru namaz kıldığı sırada Yahudiler ve Hristiyanlar ondan hoşlanırdı. Kabe'ye doğru yüzünü döndürünce bu fiilini beğenmediler. Zuheir dedi ki: "Bize Ebu İshak Beradan tahdit etti. Bera i̇bn Azib bu hadisinde şöyle demiştir. Kıble tahvil edilmeden evvel ilk kıbleye doğru namaz kılarak vefat etmiş, öldürülmüş kimseler de vardı. Bunlar hakkında nasıl hüküm verileceğini bilemedik. O zaman Yüce Allah, Allah imanınızı zayi edecek değildir. Bakara suresi 143. ayetini indirdi. 31. Kişinin Müslümanlığının güzelliği babı. İmam Malik şöyle dedi. Bana Zeyd İbni Eslem haber verdi. Ona da Ata İbni Yesar haber verdi. Ona da Ebu Said Hudri haber verdi ki kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle derken işitmiştir. Bir kul Müslüman olur ve Müslümanlığı da güzel olursa Allah onun evvelce işlemiş olduğu her kötülüğünü örter. Ondan sonra sıra Kısasa, yani mükafat ve mücazata gelir. Bir hasene ondan 700 kat büyük hasene ile bir seyyiye yani kötülük ise yalnız kendi misli ile karşılanır. Meğer ki Allah o seyyiyeyi affeder. Bize Mamer İbni Raşid, Hemmam İbni Münebbi'den haber verdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Birimiz İslam'a girişini güzel yaparsa yapacağı her hasene kendisi lehine 10 misilden 700 katına kadar büyük derecelerle yazılır. Yapacağı her bir seyyi ise ancak kendi misliyle yazılır. 32. Bap Allah'a en sevgili olan din ameli en devamlı yapılandır. Hişam dedi ki bana babam Urve İbn-i Zübeyir Ayşe radıyallahu anh'dan Haber verdi ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'nin yanında bir kadın var senin yanlarına girdi. Bu kadın kimdir diye sordu. Ayşe falanca kadındır dedi ve o kadın kıldığı namazları anlatmaya başladı. Resulullah ise bu sözü bırak. Daima elinizden gelecek şeyleri yapınız. Yoksa Allah'a yemin ederim ki Siz usanmadıkça Allah usanmaz buyurdu. Resulullah'ın en ziyade sevdiği yani taat sahibinin devamlı olarak yaptığı idi. 33. İmanın artıp eksilmesi ve Yüce Allah'ın biz de onların hidayetini artırmıştık. Kehf Suresi 13. Ayet. İman edenlerin de inançları artsın. Müddessir Suresi 31. Ayet Kabirleri Babı. Ve Allah bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Maide Suresi 3. Ayette buyurdu. Binaenaleyh Kemal'dan bir şey eksildiği zaman o eksiktir. Bize Kata'da Enes radiyallahu anh'tan tahdis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki La ilahe illallah deyip de kalbinde bir arpa ağırlığınca hayır yani iman bulunan kimse cehennemden çıkacaktır. La ilaha illallah deyip de kalbinden bir buğday ağırlınca hayır bulunan kimse cehennemden çıkacaktır. La ilaha illallah deyip de kalbinde bir zerre ağırlınca hayır bulunan kimse cehennemden çıkacaktır. Bu Abdullah Bukhari şöyle dedi: Eban bize kât eden etti, bize enes peygamberden tahtis etti. Bu isnattaki hadiste hayırdan yerine imandan tabiri de geldi. Bize Kays Müslim Tarık İbn Şahab'dan haber verdi. Şöyle demiştir. Yahudiler ben bir kimse Umer İbni Hattab anh, ey müminlerin emiri sizin kitabınızda okumakta olduğunuz bir ayet var ki Yahudi topluluğuna nazil olmuş olsaydı nazil olduğu günü bayram edinirdik dedi. Umer hangi ayettir o diye sordu. ''Yahudi, bugün sizin dininizi kemale erdirdim, üzerindeki nimetimi tamamladım ve size din olarak Müslümanlıkla hoşnut oldum.'' Maide Suresi 3. Ayet cevabını verdi. Bunun üzerine Ömer, ''Biz bu ayetin indiği günü de yeri de biliyoruz, kıymetini takdir ediyoruz. Bu ayet, Peygamber'e bir cuma günü Arafat'ta kaim iken nazil olmuştur.'' dedi. 34. bab, zekat İslam'dandır. Ve Allah'ın şu kavli, halbuki onlar Allah'a, onun din, dininde ihlas erbabı muahitler olarak ibadet etmelerinden, namazı dost doğru kılmalarından, zekatı vermelerinden ve başkasıyla emir olunmamışlardı. En doğru din de bu idi. Beyyine Suresi 5. ayet. Bana Malik İbni Emes, Enes, Amucası Ebu Suheyl İbni Malik'ten o da babası Malik İbni Ebi Amr'dan tahsis etti ki Talha İbni Ubeydullah radıyallahu anh şöyle derken işitmiştir. Necda halesinde saçı darmadağın fakir bir kimse Resulullah'a geldi. Uzaktan sesi, sesini karma karışık duyuyor fakat ne söylediğini anlayamıyorduk. Nihayet yaklaştı. Meğer İslam'ın ne olduğunu soruyormuş. Bu suale karşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir gece içinde beş namaz buyurdu. O zat üzerinde bu namazdan baş, başkası da olacak mı diye sordu. Hayır meğer ki kendiliğinden kılasın buyurdu. Ondan sonra Resulullah bir de Ramazan orucu buyurdu. O zat üzerinde bundan başkası da olacak mı diye sordu. O da hayır meğer ki kendiliğinden tutasın cevabını verdi. Salah dedi ki, Resulullah zekatı da öyle söyledi. O zat yine üzerimde bundan başkası olacak mı diye sordu. Resulullah, hayır meğer ki kendiliğinden veresin cevabını verdi. Bunun üzerine o ne ciddi fakir zat, vallahi bundan ne, artık ne eksik ne de fazla bir şey yapacak değilim diyerek arkasını dönüp gitti. Bunu duyunca Resulullah eğer doğru söylüyorsa felah buldu gitti buyurdu. 35. Bab Cenazenin cenazenin arkasından gitmek imandandır. Bize Ahmed İbn Abdullah İbni Ali el Mecufi'den tahdis edip şöyle dedi. Bize Rah tahdis edip şöyle dedi. Bize Af İbni Ebi Cemile, Hasan Basri'den, Muhammed İbni Sirin'den onlar da Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan tahdis etti ki Ebu Hureyre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurdu, Her kim imanı sebebiyle ve sevabını yalnız Allah'tan umarak bir Müslüman cenazesinin arkasından gider ve üzerine namaz kılıp gömülmesini bitirinceye kadar beraber durursa, iki krat ecil ile döner ki, kratlardan birisi Uhud dağı gibidir. Her kim cenaze üzerine namaz kılar ve defin olunmadan eve dönerse bir kral ecr ile dönmüş olur. Osman İbni Ebi Heysem el-Müezzin bu hadisi Af el-Arabi'den rivayet etmekte. Ravha mutabat etti. Dedi ki bize Avf Muhammed İbni Serin'den, o da Ebu Hureyre'den, o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den olmak üzere geçen hadis gibi tahdis etti. 36- Müminin farkında olmadan amelinin batır olup boşa gitmesinden korkması baban. İbrahim ettiğimi sözümü sözümü, amelimle ne zaman karşılaştırdım ise yalancı çıkmaktan korkmuşumdur dedi. İbn Ebi Muleke peygamberin sahabilerinden 30 zata yetiştim, hepsi de münafık olmaktan korkuyorlardı. İçlerinde benim imanım Cibril ve Mikail'in imanı gibi sağlam ve nifak arız olmaktan masumdur diyen de hiç yoktu. Hasan el-Basri'nin de Allah'tan müminlerden başkası korkmaz, münafıktan başkası emin olmaz dediği zikrolunur. Ve Yüce Allah'ın bir de onlar işittikleri günah üzerine bilip dururlarken ısrar etmeyenlerdir. Ali Ümran Suresi 135. Ayet Kavrinden dolayı tevbe etmeden nifak ve maasiyete ısrar etmekten korkulur. Zubeyit dedi ki, ben Ebu Vail'e mürciye fırkası hakkında sordum. <gülüyor> Bunun üzerine şöyle dedi. Bana Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh tahtis etti ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümana sövmek fısk, onunla kıtal etmek küfürdür buyurmuştur. Bize İsmail İbni Cafer, Hümeyd'den o da Enes radıyallahu anh'tan tahsis etti. Enes şöyle dedi, bana ibadet İbni Samit radıyallahu anh haber verdi ve şöyle dedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kadir gecesini haber vermek üzere hücresinden çıktı derken, Müslümanlardan iki kişi, Kavga ettiler. Bunun üzerine Resulullah ben size Kadir gecesini haber vermek üzere çıkmıştım. Fulan ile falan kavga ettiler de o bilgi refolundu. Yani ihtimal ki hakkımızda bu daha hayırlıdır. Artık siz Kadir gecesini 20'den sonraki 7. veya 9. veya 5. gecelerde arayınız buyurdu. 37. Cibril'in Peygamber'e imandan, İslam'dan İslam'dan kıyamet vaktinin bilgisinden sorması ve peygamberin ona bunları beyan etmesi babı. Ve peygamber Cibril aleyhisselam sizlere dinimizi öğretmek için geldi buyurdu. Da Abdülkays heyetinin imandan olarak beyan ettiği şeylerle ve yüce Allah'ın kim İslam'dan başka bir din ararsa ondan bu din asla kabul olunmaz. Ali İmran 85. ayeti kavliyle birlikte Buradaki hadiste zikrolunan şeylerin hepsini din yaptı. Ebu Hüleyre radiyallahu anh şöyle demiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meydanda oturuyordu. Yanına bir adam geldi ve iman nedir diye sordu. Resulullah iman Allah'a meleklerine, Allah'a kavuşmaya, peygamberlerine inanmam, kezalık öldükten sonra dirilmeye inanmandır. Cevabını verdi. O zat İslam nedir? dedi. Resulullah Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak kılmaman, namazı dost doğru kılman, farz edilmiş olan zekatı vermen, Ramazan'da oruç tutmandır buyurdu. Sonra o zat, ihsan nedir diye sordu. Resulullah, Allah'ı sanki görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Eğer sen Allah'ı görmüyorsan şüphesiz o seni görmektedir buyurdu. O zat, kıyamet ne zaman dedi. Bunun üzerine Resulullah, bu meselede sorulan sorandan daha alim değildir. Şu kadarı var ki kıyametten evvel zuhur edecek alametlerini sana haber vereceğim. Ne zaman satılmış bir cariye sahibini yani efendisini doğurur. Kim idikleri belirsiz deve çobanları yüksek bina kurmakta birbiriyle yarışa çıkarsa kıyametin alametleri görülmüş olur. Kıyametin vakti Allah'tan başka kimsenin bilmediği bir şeyden biridir. Buyurduktan sonra o saatin ilmi şüphesiz Allah'ın nezdindedir. Yağmuru mukadder olan vakitte o yere o indirir. Rahimlerde olanı o bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Hiç kimse hangi yerde öleceğini bilmez. Şüphesiz Allah her şeyi bilendirir her şeyden haberdardır. Lokman suresi 34. ayetini tilavet eyledi. Sonra o zat arkasını dönüp gitti. Resulullah onu geri getirin diye emretti. Fakat sahabeler onun izini bulamadılar. Bunun üzerine Resulullah işte bu cibrildir. İnsanlara dinlerini öğretmek için geldi buyurdu. Ebu Abdullah Buhari der ki Resulullah bu hadiste zikredilen şeylerin hepsini imandan kıldı. 38. Bab Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh haber verip şöyle dedi. Bana Ebu Sufyan haber verdi ki Hırakl ona şöyle demiştir. Ben sana onlar yani Müslümanlar artıyor mu yoksa eksiliyor mu diye sordum. Sen onların artmakta olduklarını söyledin. İman keyfiyeti de tamam oluncaya kadar hep böyle gider. Ben sana içinde onun dinine Girdikten sonra beğenmezlikten dolayı dininden dönen var mıdır diye sordum. Hayır dedim. İman da mucib olduğu inşirah ve ferahlık kalplere karışıp beşince böyle olur. Hiç kimse onu sevmemezlikten, sevmemezlik etmez. 39. Dini tertemiz yapmak isteyen kimsenin fazileti, babı. Amr dedi ki, ben Numan İbni Beşir radıyallahu anhtan şöyle derken işittim. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyururken işittim. Halal belli, haram bellidir. İkisi arasında halal mı, haram mı belli olmayan bir takım şüpheli şeyler vardır ki çok kimseler bunları bilmezler. Her kim şüpheli şeylerden sakınırsa ırzını da dinini de tertemiz tutmuş olur. Her kim şüpheli şeylere dalaşırsa içine girmek yasak olan koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çoban gibi çok sürmez içeriye dalabilir. Haberiniz olsun. Her devlet başkanının kendisine mahsus bir koruluğu olur. Gözünüzü açın. Allah'ın yeryüzündeki koruluğu da haram ettiği şeylerdir. Haberiniz olsun ki, haberiniz olsun ki, bedenin içerisinde bir lokmacık et parçası vardır ki, iyi olursa bütün beden iyi olur. Bozuk olursa bütün beden bozulur. İşte o et parçası kalptir. Kırkıncı bab Kalimetten beşte birini devlete vermek imandandır. Bize Ali İbni Cahat'tan tahdis ettim. Şöyle dedi. Bize Şube Ebu Cemre Etdabi haber verdi. Ebu Cemre şöyle dedi. Ben İbni Abbas'ın mahiyetinde oturuyordum. İbni Abbas beni kendi Selin'in yanına oturtur idi. Bana benim yanımda ikamet et. Sana kendi malımdan da hisse ayırayım dedi. Bunun üzerine ben onun mahiyetinde iki ay ikamet ettim. Sonra İbni Abbas dedi ki Abdülkays heyeti Bahreyn tarafından peygamberin yanına geldikleri zaman peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizler kimlerdensiniz Yahuddan? Nerelin heyetimiz sizsiniz diye sordu. Onlar biz Rabia kabilesindeniz dediler. Hoş geldiniz. Allah sizleri utandırmasın, pişman etmesin buyurdu. Bunun üzerine yarasullah biz sana yalnız haram aylarda gelebiliriz. Seninle aramızda kafir olan Mudar kabilelerinden bir topluluk vardır. O halde bize kestirme bir şey emret de geride kalanlarımıza haber verelim. O sebeple de cennete girelim dediler. Peygamber İçkileri de sordular. Peygamber onlara dört şeyi emretti, dört şeyden nehyetti. Onlara yalnız Allah'a iman ile emrettikten sonra yalnız Allah'a iman etmek ne demektir, bilir misiniz diye sordu. Onlar Allah ve Resulü iyi bilendir dediler. Peygamber Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehadet, namazı dost doğru kılmak, zekâtı eda etmek, Ramazan orucunu tutmak ve ganimetin beşte birini vermenizdir buyurdu. Keza <gülüyor> onları dört şeyden yani hantem, dubba, nakir, müzeffet denilen kapları kaplara hurma yahut üzüm şirası koymaktan nehyetti. i̇bn Abbas'ın müzeffet yerine mukayyar dediği de rivayet edilmiştir. Bunun ardından Resulullah o heyet fetlerine emrettiklerimi iyice belleyiniz ve bunları arkanızda bıraktığınız kimselere haber veriniz buyurdu 41 amellerin ancak niyet ve ihlas ile muteber olacağına ve herkesin eline ancak niyet ettiği şeyin geçeceğine delil olarak gelen hadis babı binaenaleyh iman, abdest, namaz, zekat, hac, boruç ve bütün beşeri muameleler bu kelama girmiştir. Çünkü Allah da de ki herkes kendi şaykesine göre amel eder buyurdu. İsra suresi 84. ayet. Şaykesine göre, şakilesine göre demek niyetine göre demektir. Kişinin sevabını yalnız Allah'tan umarak kendi ailesine yaptığı harcaması da kendisi lehine bir sadakadır. Ve keza Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fetikten sonra hicret yoktur lakin cihat ve niyet vardır buyurdu. Bize Malik, Yahya İbni Saad'dan, o da Muhammed İbni İbrahim'den, o da Alkama ibni Vakkas'tan, o da Umer radiyallahu anh'dan haber verdi ki Umer şöyle demiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Ameller niyetlere göredir. Her bir kimse için ancak niyet ettiği şey vardır. Binaenaleyh her kimin hicreti Allah ve Resulüne yönelmişse onun hicreti de Allah ve Resulünedir. Ancak nail olacağı bir dünya veya evleneceği bir kadından dolayı hicret etmiş kimse varsa onun hicreti de hicretine sebep olan şeyedir. Bana Adi İbn Sabit haber verip şöyle dedi. Ben Abdullah İbn Yazık'tan işittim. Ebu Mesut'tan da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse ecrini yalnız Allah'tan umarak ailesine infak ettiği zaman onun bu nafakası kendisi lehine bir sadaka olur. Sad İbni Ebu Vakkas radıyallahu anh oğluna şöyle haber vermiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben şöyle buyurdu. Şüphesiz sen Allah rızasını adayarak yapacağın her bir harcamadan dolayı muhakkak ecre ayrı olacaksın. Hatta eşin ağzına verdiğin lokmaya kadar. 42. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Din ancak Allah için, Resulü için, Müslümanların imamları için ve bütün halk için nasihattır. Kavli ile Yüce Allah'ın Allah için ve Resulü için nasihat ettikleri takdirde, Tevbe Suresi 91. ayet kavli babı. Bana Kays İbni Ebi Hizam'dan, o da Celil İbni Abdullah'tan tahdis etti ve şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaza ikamet etmek, ikame etmek, zekat vermek, her Müslümana nasihat edip hayır hak olmak üzere beyat ettim bize Ebu Avane Ziyad ibni Ilaka dan etti. şöyle demiştir Ben Cerir ibni Abdullah radıyallahu anh'tan şöyle derken işittim Basra valisi Muqire ibni Şube'nin vefat ettiği gün ayak haftı da Allah'a hamd ve sena ettikten sonra başınıza bir emir gelinceye kadar tek ve ortaksız Allah'a ittika, vakar, sekinnet üzere bulunmanızı tavsiye ediyorum. Zira emiriniz şimdi buraya geliyor diye nasihat etti. Mütakiben vefat eden emiriniz için Allah'tan af dileyin. Çünkü o affı sever dedikten sonra amma bâdu ben Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip Müslüman olmak üzere sana beyat edeceğim dedim. Şak Ettiği şeyler arasında her Müslümana hayır hak olmayı da şart etti. Ben de bu şart üzere beyat ettim. Şu mescidin Rabbine yemin ederim ki ben sizin nasihat edeceğiniz yani hayır hak, hayır hakınızım dedi. Celir İbni Abdullah bu hutbeden sonra istiğfar ederek minberden indi.